Bir sevdaya düştüm yenile, kimse gelip hatır sormak istemez, divanesin derim deli gönlüme, hiç aklın başına dermek istemez. Kuloğlu dünyaya kıldın mı nazar, herkes de halince bir dolap düzer, ecel önümüzden çekinip gezer, fırsat gözler aman vermek istemez, der Kuloğlu. Ama ben ondan önce sizlere bir merhaba demek isterim sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Bu haftada türkülerle yaşamda birbirinden e, güzel mi desem artık birbirinden değerli ozanlarımız var. Birkaç tane ozanı sizlere tanıtmaya çalışacağız. Dilemiz döndüğünce, e, telimiz el verdiğince, Erdem'in de şimdiden eline sağlık diyelim. Evet, evet buyurun. Hocam teşekkür Celal ediyorum. Bey. Radyo Havan dinleyicileri merhaba. Ee, geçen hafta e, Ozan Asker e, Ozan şairlerimizi anlatmaya başlamıştık biliyorsunuz Köroğlu, Dadaloğlu. Bu hafta da Kuloğlu ile evet. sizin de evet. girişte eee okuduğunuz hı hı. E, şiirleriyle beraber girelimiz. İsleme aslında onlar aslında değil, değil mi? Kahramanlık kahramanlık türkülerini özellikle evet. konularını işleyenler ve onlardan da biz kahramanlık türküleri yaptığımız Değerli ozanlarımızdı. da evet. Dadaloğlu. Bugün de üçlemenin diğer bir ayağı orada yarım almıştı. Evet. Kuloğlu ile devam edeceğiz. Yine 17. yüzyılın en önemli halk ozanlarından biri olarak gözüküyor. Evet. Kuloğlu'nun yaşamıyla ilgili hemen hemen bilgiler çok yeterli değil hocam. Hı -hı. Hani ben araştırdım hem antolojide de çok fazla bir şey çıkmıyor. Evet, evet. Ama şiirlerden çıkarılabildiğine göre biraz önce girişte de söylediğim gibi... ...öncelikle asker ozanlardan olduğu hem kara hem de deniz askerliği yaptığı anlaşılıyor... Çünkü Cezayir'deki o savaşlara katıldığı gibi 4. Murat'ın ünlü Bağdat Seferi'ne katıldığı şiirleriyle ortaya çıkıyor. Şimdi e, Kuloğlu'nun asıl adı üzerine de farklı farklı görüşte var. Evet. Yani bir görüşte... Farklı e, köprülü değil mi? Evet. E, işte Süleyman deniliyor. E, diğer görüşe göre de Mustafa. Hani Kuloğlu hmm. Mustafa evet. diye geçiyor. Evliya Çelebi'nin ünlü seyahat namesinde de böyle geçiyor. Yani Mustafa diye... Kayıkçı Kul Mustafa Katibi, Aşık Ömer'le çağdaş bir ozan olduğu anlaşılıyor. oğlu bir yandan yiğitlik şiirleri söylerken bir yandan da aşk üzerine şiir söylemeye, sazıyla seslendirmeye durmuş. Evet. Kimi araştırmacılara göre Safranbollu, oğlu da dönemin masip Mehmet Paşa adıyla tanınan sayılı devlet adamlarından. Çok genç denilebilecek bir yaşta, 40 yaş sularında öldüğü ileri sürülüyor. Bakın de söylediğim gibi belgeler yok aslında. Evet. Yani... Yaşadığı döneme yaygın bir ünü saygınlığı var. Kendisinden sonra gelenler de üzerinde etkisi var. E, dili yalın demesi etkin. Bununla birlikte yer yer Kuloğlu da Osmanlıcan'ın açmazlarına düşmüş. Çünkü çok fazla hani onu da kullanabilmiş. Hı hı. Biraz, evet. biraz sonra da bir örneğini vereceğiz zaten. Hı hı. E, Arapçanın, parçanın yoğun olduğu bir türkünün... E, ...anonim bir türkünün örneğini de vereceğiz Kuloğlu'ndan. Güzel bir türkü okuyacağız. Aşık Edebiyatı'nın önemli kişilerinden bir bakım öncülerinden sayılan Kuloğlu'ndan yazık ki yeterli sayıda şiir kalmamış bugünlere. ...ya da daha el atılmamış cönklerin, mecmuaların sayfalarında bizlere uzak duruyorlar. Evet hocam, sizde de bu konuyla ilgili devamlı Hı -hı. şeyler varsa evet, onları da Evet, bende de bir yine antoloji var. Hı -hı. Ee, Türk Halk Şiiri Antolojisi As Asım, Asım Bezirci'nin. Bezirci. Evet. Oradan ben de yine bir alıntılar, bilgiler sunabilirim size. Ee, Kuloğlu'nun yaşamı bilinmiyor, biraz önce yeterince bilinmiyor daha doğrusu. Ama 17. yüzyılda da yaşadığı ve döneminde sevildiği... ...özellikle de mesela padişahlar tarafından çok sevildiği... ...işte 4. Murat'ın ölümü için onun arkasından ağıt yakmasından... ...yine 4. Mehmet'in onu övmesinden... ...ve onlara işte arkasından şiirler yazdırmasından da... o gibi olduğu Evet onları da söyleyebiliriz... ...sonra mesela onlar seviyor diye Deli İbrahim de onu sürdürmüş mesela... Evet. ...şeye, cezayire sürdürüyor... ...ve orada mesela işte savaşa katıldığı... ...hatta tutsak edildiği... ...de söyleniyor, böyle bir şey de var... ...Katibinin bir şiirinde şöyle deniyor... ...işte Kayıkçı Kuloğlu Katibi Geda... ...Hakkın emriyle dile gelmiştir gibi... ...sonra Aşık Ömer... ...Gevheri onlardan bahsediyor... ...Kuloğlu'ndan evet. bahsediyor ve ondan çok... ...etkilendiğini görüyoruz, şiirlerinde sürekli... ...Kuloğlu'nu öven... ...işte namının, ününün çok yayıldığını... Ee, söyleyen şiirlere rastlıyoruz Gerçekten de döneminde çok sevilen Sayılan ünü olan bir Ozan. şair Ozan olduğunu anlıyoruz ee, Safranbolu'yla ilgili Söylencelerini söylediğini zaten O bölgede yaşadığı öldüğü söyleniyor ee, Başka söyleyeceğimiz Yine hecenin yanında dedik ki Aruzla kullanmıştır evet. her ikisinde Çok usta bir şekilde dile getirmiştir Dedik ee, aşkı da işlemiştir Yani kahramanlığın yanında Aşk şiirleri de vardır Biraz söyle... karhoca olanı beğenmeyen Aşık Ömer mesela Kuloğlu'nu daha çok evet, beğeniyor. Evet evet aynen öyle. olanı beğenmiyor. Hani aşık şiiri Ö... deyince karhoca olanı evet, yani Aşık Ömer'in de pek Hı. hani ozanları beğendiği, övdüğü söylenemezmiş evet. aslında ama Kuloğlu'yu çok sevmiş ve gevheri kul, e, gevheri ve Ömer'in e, çok örnek aldığı söylenir. Kendine örnek aldığı söylenir. Evet söyleyeceğim hemen hemen bunlar aynı şeyler. Çağ'ın e, çağının çok güçlü bir Türkiye temsilcisidir arası mi dedik. Hocam? Evet bu Kuloğlu'dan. dediğimiz gibi Kuloğlu'ndan güzel bir örnek olacak. Aslında bir ağıt bir nevi bu. Al yeşil dökün anneler mezar taşıma diye. Oo. Güzel bir türkü dinleyelim. Mezar taşıma Al yeşil dökün anneler Mezar taşıma Gelen ağlar, giden ağlar Ah bu genç yaşım You right. ...sağlık hocam. Çok güzel bir türküydü. Teşekkür ederiz. Ee, türkü, şimdi türküler demişken... Hı -hı. ...biliyorsunuz geçtiğimiz hafta... E, ...Karadeniz'in sesi, kamil sönmezi... girmarlık'ta e, kaybettik. Evet, evet, evet, yani, i̇nsani sıcaklığı... ...ve türküleriyle kulaklarımızda... ...olacak Hı -hı. diyelim. Işıklar içinde yazsın... ...ruhu şad olsun. Evet, ruhu olsun. Ee, hem böyle bir değeri almışken aslında... E, ...şeyle ozanlık... ...ve türkü değeri olmuyor ama... E, ...büyük bir siyaset adamı olan... İsmet de biliyorsunuz 25 Aralık'ta onu da 39. Yılı, ölüm evet, yıl ölüm yıl olarak olarak evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarlarından 1. ve 2. Dünya Savaşları Muzaffer Komutanı Lozan Kahramanı Türkiye 2. Dünya Savaşı'na sokmamayı başarmış devlet adamı İsmet İnönü'nü olan sevgimizde buradan Radyo Han dinleyicileri edebiyete kadar yüreğimize taşıyacağımızı söyleyerek bildirelim. Ee, ...onu da bu şekilde anmış, anmış olalım. olalım. Evet. olsun. Ve bu şekilde... <gülüyor> e, ...şimdi işleyeceğimiz o zaman da hocam... ...sizden dinleyelim, başlayalım mı? Kul Nesimi, evet. e, tanıtmaya çalışayım. Hı -hı. E, edebiyat tarihimiz... ...tasavvuf şairi olarak... ...yalnız bir Nesimi tanır aslında. Bir Nesimi varmış gibi yani gelir bir ama... ...birçok Ama var. evet nesimler hep birbirine karıştırılır. E, bilinen aslında bir de Kul Nesimi vardır. Bir Seyit Nesimi, Bağdatlı olan Nesimidir. Tanınan budur aslında... Hı -hı. Ee, ama cönklere baktığımızda yani şiir kitaplarına, şiirlerine baktığımızda... ...yüze yakın şiiri bulunan başka bir Nesimi'den... ...yani bugün işleyeceğimiz asıl konumuz olan... ...Kul, kul Nesimi'den aslında evet. söz etmek gerekir. İkinci Nesimi'dir. Ama onu hani geçmeden önce isterim ki ben... E, ...diğer Seyit Nesimi'yi yani tanınan... ...işte Bağdatlı Nesimi'den de biraz bahsedelim Tabii. isterim. Ee, 1404 yıllarında yani işte... 15. yüzyılın başları diyelim. 1400'lü yıllarda yaşamıştır. 14. yüzyıl. Ee, 1400'den sonra 15 diye geçer ya. Oradan e, yola çıkarak söylüyorum. Ee, Hece ile yazılanları ve aruzla yazılanları da vardır ama aruzla şeyi şiirlerine baktığımızda Kul Nesimi'nin her iki dildi de her iki e, şeyi de kullanmıştır. Hem Aruz'u da kullanmış hem de Hece'yi de kullanmıştır Kul Nesimi ama Seyit Nesimi'ye baktığımızda daha çok seyt Nesimi'de aruzu Aruz görmekteyiz. Daha ağırdır daha yani dili. Ee, tarihi akışa baktığımızda da Bağdatlı Nesimi'nin e, yüzülen hallacı Mansur dediğimiz... ...yani Enel Hak dediği için ben Hakkım, Tanrı. Tanrı benim içimde dediği için biliyorsunuz derisi yüzülmüştür. Ve bu Alevilik, bektaşilik içerisinde de önemli bir yeri vardır bu anlayışın. Enel Hak önemli bir felsefedir aslında. Çok derin manası da vardır hani burada... Onu şimdi bir iki dakikada anlatacak ee, evet. zaman yetmez. Çünkü çok derindir onun felsefesi. Hani böyle ne demek istiyor bu ben Tanrıyım olur mu şeklinde değil tabii ki. Yani Tanrı bize çok yakın içimizdedir. Onu hissetmeliyiz den çıkıştır aslında. O yola çıkış vardır. Ee, şimdi alevelik inancında da e, ölümlerde hani Allah rahmet eylesin değil de Hakk'a yürümüş tabii, anlamda. Tabii. Denir hani bildiğim evet. kadarıyla işte kolun esimi hakka yürüdü yani öldü evet. gibi anlamında böyle bir değişti de belki oradan mı geliyor acaba? Hani evet hakka olabilir itmek, bir de yine ten değişti derler mesela can Hı -hı. ölmez denir bizde de evet. sadece ten değişti başka bir bedende yine o Hı -hı. can o ruh devamını getirir işte onu da hak etmek vardır mesela Hı -hı. alevilikte. Evet. Neyi hak edersen ona göre bir mertebeye ulaşırsın anlayışı vardır ee, ve şehit olarak algılanır. Alevilerde, Bektaşilerde ve Mevlevilerin şems kolunda özellikle çok e, rağbet görür, çok sevilir. Bağdatlı Nesimi ve onu şehit olarak e, şey yaparlar. Evet, derisi yüzünde Anarlar saygı duyarlar. Böyle böyle bir tarihi kişiliktir. Evet, kul Nesimi'ye gelirsek. Kul eğer... Nesimi'ye gelirsek de o daha ondan sonra yani 17. yüzyıllarda yaşadığını gösteren kuvvetli belgeler var elimizde hı hı. ve hatta bir şiirinde de şöyle diyor. ...264 yıldan sonra bu nazm ile bunu ettim ben ishar diye de işte hangi e, yüzyıllarda yaşadığını oradan biraz daha anlıyoruz tabii ki. Bu hicri ve miladi takvimden dolayı kafalar biraz karışıyor aslında. Şey ama şeyim acaba yani burada buna göre hesaba göre tam olarak Bağdatlı Nesimin ölüm yılına hani 264 katınca... ...denilen bir hesapsa bu, o, hı hı. orada diyor... ...264 yıldan sonra deyip... Hı hı. E, ...katınca 1668 bulunuyor... ...yani bu şiiri hı hı. olgunluk çağında söylediği kabul edilirse de... onun hı hı. 17. yüzyıl başlarında... Yaşadın. ...doğduğunu düşünebiliriz hı hı. gibi... Hı hı. ...düşünüyoruz, evet, oradaki şey. belki de onu... Evet, ...onu kastediyor, ol, olabilir... Hı hı. E, ...işte bu şekilde... ...cönklerinde yani şiirlerinde... ...onlara rastlanıyor ve 17. yüzyılda... ...yaşadığını söyleyebiliyoruz... ...evet... Ee, dili ise yine o dönem yani 17. yüzyıldaki divan ve halk edebiyatı şairlerinin dildir dedik demin de söyledik her ikisinde kullanmıştır ee, Başka benim onun hakkında söyleyeceğim e, türkülerinden bir tane hemen örnek verebiliriz olur, şimdi olur. aslında Ben melane tırkasını kendim giydim eğinme diyelim bir evet, örnek vermiş olalım hocam. Ben melalet hırkasını Kendim giydim elime Ağrı şişesini Taşa çaldım kime ne aydar. Ah, haydar haydar Taşa çaldım kimene? Arın şişesini. Taşa çaldım kimene? Ah, haydar haydar. Taşa çaldım kimene? Fular haram demişler Bu aşkın badesine Ben doldurur, ben içerim Günah benim kim mene Ah haydar haydar Günah benim kimene? Ben doldurur, ben içerim. Günah benim kimene? Ah, haydar haydar. Günah benim kimene? Yarın yine hoş musun? Hoş olayım olmayayım O yar benim kime ne Aa, Haydar haydar O yar benim kime ne? Hoş olayım almayayım oyar benim kimene Ah Haydar Haydar oyar benim kimene Evet hocam ağzınıza sağlık çok güzeldi. Sağ olun. Evet. Ee, şimdi burada da gördüğümüz gibi türküde de gördüğümüz gibi eleştirel şiirleri de çok fazla. İşte sofuları mesela burada eleştiriyor. Ve aslında bu türkü de bayağı uzun ee, daha doğrusu şiir uzun. Biz birkaç sadece e, kıtasını almışız bestelemişiz. Aslında 10-12 kıta tabi uzun hani? uzun bayağı bu uzun. İşte bunun yanında Nesimi'nin nefesleri var değişleri var ki biraz sonra da bir tanesini yine dinleteceğiz sabah Takiraz'ın sesinden. Tarihi yanından biraz bahsedelim mi bu? Bahsedelim istersen. Hani Şah İsmail bir de döneminde zaten, o savaşlarda İran'la evet. Osmanlı arasındaki savaşlarda 17. yüzyıl birazcık şey hani daha önceki ozanlarımızdan da 16. yüzyılı anlatırken hı hı. yani Pir Sultan'dan da işte diğerlerinden de bahsettiğimiz zaman hı hı. E, o Birinci yarısı hep İran'la yapılan savaşlarla geçiyor. Yani o evet. Geçen haftalarda da anlatmıştık. İran Bağdat'ı alıyor. Osmanlı ordusu birkaç başarısız sefere katılıyor o dönemlerde. Evet. Sonunca 4. Murat 1636'da yanlış bilmiyorsam geri alıyor Bağdat'ı. Şimdi 16. yüzyıldan beri Yavuz ile Şah İsmail arasında başlayan uğraş... Bir hmm. yüzyıldan çok sürüyor. Evet, evet. Bu arada Osmanlı topraklarındaki işte Kızılbaş Aleviler hmm. İran'a yardımcı zaten işte değil mi? bazı durumlar yaratıyorlar. Evet, bu yüzden doğru. de eziliyorlar. Hmm. Yüz binlerce kişinin işte başları uçuyor. Fakat yine de altın alta gizli veya açık her ayaklanmaya katılıyorlar. Hmm. Şimdi geçen hafta da okumuştuk. Bu katılımlar Celal Ayaklanmalarının da kendini göstermişti. Evet, evet. 17. yüzyıl boyunca da bu sürüyor. Hmm. Bu işlerde tarikat şairlerinin her bakıma önemli etkileri olduğunu kendi eserlerinde olduğu gibi başka yerlerden ve mesela Teskerilerden öğreniyoruz. Bunlardan evet. Piyusultan Abdal ve Kul Nesimi'nin çağ dışı e, ve aynı maceralara karışan Alioğlu, Dedemoğlu de gibi de şairler Ali. de var. Evet, evet. Pek onları hakkında bilgim yok ama yani Kul Nesimi böyle bir ayaklanmaya katılmış. Hatta bunun bir manzumesinde şöyle Hı -hı. der: evet. Mehdi zaman ede zuhur perde, yezit olan kırsa gerektiği gü teberde. Nesimi şahın mehdin okur sa seherde. Hı hı. Ya Buna göre İran Şah'ının Mehdi zaman olarak ortaya çıkmasını yezitleri yani Osmanlıları kırmasını dilemektedir bu evet. şeyde Ayrıca Şah'la ilgisini ortaya koyan bir manzumesinde de Erenler Şah'tan gelirler Ali derler pirimize İmamların kullarıyız Münkir irme sırrımıza O zaman hemen bunun türküsünü evet. dinletelim Sabah Takyaraz'ın sesinden diyorsun, Yeri gelmişken hemen onun sesinden Bu hı hı. şiir güzel bir nefes olmuş Hemen dinletelim Tamam Dalga gelir boydan aşar Şulemiz aleme düşer, şulemiz aleme düşer Bakın bizim nurumuza, bakın bizim nurumuza Der, Nesi mi der, bak da bişir, der, bak da Özüne muhabbet düşür, özüne muhabbet düşür Evet hocam, yani Sebahattin Kiraz da e, güzel söylemiş, Çok güzel, evet, güzel bir eser, kesin. güzel yorumlamış. Kesinlikle evet. öyle. Ee, hani baktığımızda şey görüyoruz. E, hep ezilenin yanında oluyor ozanlarımız. Evet. Dolayısıyla buradaki işte İran ve Osmanlı olayında... hani şey diyebilirler niye Osmanlı yanında değil de İran'ın yanında? Tarafı. Hani İran gibi. Osmanlı gibi bakmamak lazım, ezen ve ezilen ya da haksızlığa uğrayan olarak bakmak lazım. Ki ozanlar da o şekilde. ...o dönemde hep İran... ...yanında olmak durumunda kalıyorlar çünkü... E, e, ...inançla da ilgili... E, tabii, Hocam, tabii, ...yani işte, o, o konuda hı hı. dedi ki anlattık biraz da... ...Odan Naleh Bey inancından da kaynaklanıyor... ...kesinlikle öyle... Ee, ...onun yanında kalıyorlar... E, ...ve ayaklanmalardan izler taşıyan... ...işte aslında tarihçiler çok fazla anlatmıyor... ...özellikle Osmanlı tarihinde hani bu ayaklanmalar... ...çok fazla yer almaz... ...ama biz nasıl anlıyoruz işte... ...Ozanlarımızın yazdığı bu... E, ...şiirlerden, menkübelerden yolu çıkarak bir yargıya varıyoruz evet. ee, mesela yine onlardan siyasi bir yargılama geçtiğini anlamak zor değildir diyor ve şuradan bir örnek vermiş hemen mesela ben elimdeki kaynaktan aktarayım mahkemede sual sordu kadınlar kitapları orada yere kodular sen bu ilmi kimden aldın dediler ustamdan almışam pirden gelirim der mesela burada da yine mahkemelerde yanlı mahkemeler mi acaba bir şey hatırlatıyor <gülüyor> <diye>. Vallahi valla bilemem <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapamayacağım devam, yorumunu evet sizler devam. yapın. E, dolayısıyla kul nesimi de aslında siyasi bir kişilik yani aynı Pir Sultan gibi evet. diğer çoğu ozanımızda olduğu gibi siyasi e, bir duruşları var. Olaylara ve ayaklanmalara katılmışlar e, ve bir şeyler söylemişler halka mesaj vermeye çalışmışlar. Ee, özellikle biraz sonra dinleteceğim çok güzel bir e, deyişi var. Onu e, Selda Bağcan yorumuyla çok fazla dinledik. Yıllardır kulaklarımızda olan güzel bir e, söz minnet eylemem diye. Bir de Sevgi Can. Onu benim yorumumla da bakayım dinleyicilerimiz. <gülüyor> Dinlesek bakalım dinlesinler yorumuyla. Dinlesinler birazdan. Onun haricinde söyleyeceğim vaktimiz de daralıyor sanıyorum. Birkaç ozanımız daha mı var? Evet, evet. Değil mi? Bir ozanımız daha var galiba ama... Kul nesimi hakkında diyeceğimiz hemen hemen bunlar bu kadar, galiba. Evet, bu kadar. Yani çok e, fazla şeyle de teorik zaman, bilgiyle de sıkmak yok istemiyoruz yok, dinleyicilerimize. bir Sizin türkü, ağzınızdan o türkümüzü de dinleyelim. Türkümüzü dinleyelim. dinleyelim evet. Güzel bir e, söz üzerine güzel bir de melodi ben de yorumlamaya çalıştım. Bakalım beğenecek mi dinleyicilerimiz? Thank you. Har içinde biten gonca güle minnet eyleme Harabi Farisi bilmem dile minnet eyleme Sırat-ı müstakim üzere gözetirim rahimi İblisin talim etti, yola minnet eylemem İblisin talim etti, yola minnet eylemem Bir acayip derde düştüm, herkes gider karına Bugün buldum bugün yerim hakkerimdir yarına Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına Rızkımı veren hüdadır kula minnet eyleme Rızkımı veren hüdadır kulamin niteyleme Ey nesimi can nesimi olganım manike Yarın şefaatarım Ahmed'i tutarken Cümlelerin rızkını veren algani serdar ke Yeryüzünün halifesi hünkar-ı minnet eylemen Yeryüzünün halifesi hünkar-ı minnet Eylemem. Beğendiniz mi? Evet Nasıl? çok güzeldi gerçekten de güzeldi Peki, Benim de çok severek okuduğum bir eserdir Şimdi Kul Nesimi hakkında artık toparlayalım bir Hı -hı. türkümüz kaldı Onu da Erdem söyleyecek birazdan ama ondan önce söylemediğimiz ne var diye ben bakıyorum Şöyle e, gerçek isminin Ali olduğunu söylüyor ki bunu zaten şiirlerinde görüyoruz Mahlasım Nesimi ismim Ali'dir bu, dönme, bu çark dönmektedir, sanmam halidir. Sukur kalbim iman ile doludur. türmü isyanımız bileden beri diyor mesela. Burada da yine Ali olduğunu anlıyoruz ve soyu zaten şeye e, bilindik ve kültürlü, eğitimli bir e, soya dayanıyor. Sait Emre'yi 14. yüzyılda yaşamış ve Hacı Bektaş'ın torunlarına dayanıyor aslında soyu da, Kul Nesimi'nin. Ee, yani kültürlü, iyi bir aile, eski bir aileye e, mensup olduğunu da anlıyoruz Öğrenim gördüğünü de anlıyoruz Ve bektaşilik yoluna girmiş olduğunu evet. anlıyoruz, biliyoruz Ve onu anlamaya çalışıyoruz Şehirleriyle, türküleriyle dedik bugün Tabii Elimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık da, Evet, yani... çok da kesin de şeyler söyleyemiyoruz Çünkü araştırmacılar bile bazı Hı -hı. şeyleri Çünkü kapıyı açık bırakıyorlar Hani net bir şey söyleyemiyorlar Biz de aydınlatmaya çalıştık o anlamda bir türkü Erdem'den dinleyelim. Evet, Çok güzel yorumladığına dinliyorum. inandığım bir türkü. Bir Değiş ve diğer ozanlarımıza geçelim. Tamam hocam, dinliyoruz. Çağırma be birader mezhebimizi Biz mezhep bilmeyiz dost dost yolumuz vardır Çağırma meclisi Rüyaya bizim Biz şerbet içmeyiz Dolumuz vardır Bizim söyleyecek canım canım Sözümüz vardır Medet Biz müftü bilmeyiz Fetva bilmeyiz Kalb bilmeyiz dost dost, iftah bilmeyiz Hakikat şehrinde hata bilmeyiz Şah Merdan gibi alimiz vardır Bizim söyleyecek canım, canım sözümüz vardır Meded özünü Farş etme sakın Ne bilsin Amer Vaktos Tos Nikasın hakkın, hakkı bilmeyene hak olmaz yakın. Bizim hakkatında elimiz vardır. Bizim söyleyecek canın canım sözümüz Vardır Nedet Evet, evet Erdem'in de Ağzına sağlık diyelim. Hı hı. E, şimdiki Uzanımızda Kazak Abdal Belki şöyle hatırlayabilirler yani Bizi dinleyenler yani En çok bilinen e, haliyle eşeğe saldım çayıra Otlaya karnın doyura Gördüğü düşü hayra Yoranın da nokta nokta. nokta. <gülüyor> Kazak aptal nütkeyledi, evet. cümle halkı taneyledi. Sorarlarsa kim söyledi? Soranın da ve Romanya Türklerinden olduğunu söyleyebiliriz. 17. yüzyılda yaşadığı sanılan bir ozan şiirlerinin bir kısmı hiciv örnekleri doludur. İşte biraz evet, önce okuduğum gibi. Evet. Gibi. Dil yalın ve sadedir. Rahat okunur. Şiirleri güncelliğini hala korumaktadır. Hı hı. Şimdi Kazak aptal da yine. Bektaşi gelenekler içinde yaşam öykü, öyküsüyle ilgi çekici. Evet. Yani bunu e, şöyle Turgut Koca'nın Bektaşi Şairleri ve Nefesleri kitabında şöyle der. Rus Çarın'ın kızı bir çocuk doğurur fakat bu çocuk annesinden süt emmez. Bu duruma ne hekimler ne de papazlar çare bulamazlar. Hı hı. Sonunda Deli Orman dergahından Rusya'dan tuz parası almak üzere gelen Demir Baba'ya sen keramet ehli bir azizsin. Bu çocuğu tutuldu hastalıktan kurtar diye yalvarırlar. Demirbaba da bu çocuğun süt emmesini sağlar isem tek kemi nezerler misiniz der? Kabul ederler. Demir çocuğa em der, çocuk anasının memesini emer. Delikanlık çağına erince Demir Baba gönderirler. Böylece Demir Baba çocuğu evlat edinir. Adını Ahmet Kor. Bu çocuk daha sonraları Balım Sultana giderek el alır. Adı da Kazak Abdal olur. Söylence böyle bitiyor. <gülüyor> evet evet aynen öyle. Hatta şiirlerinde de değil mi Balım Sultan'dan ve Hacı Bektaş'tan çok da fazla var bahseder. He. Hatta bir şeyle hemen gelince şöyle okuyabiliriz. Okuyalım. Siz de okuyabilirsiniz. Arslan gibi apul apul yürüyen, kendi özün hak sırrını bürüyen, kepeneğin yanı sıra yürüyen Mürsel Babaoğlu Sultan Balı'dır der. Orada da Balım Sultan'a Sultan, övgüler evet. yağdırır, sevgiyle söz eder. Balım Sultan da tabii ki. Alevilik felsefesi içerisinde değil mi Bektaşilikte çok önemli, evet. çok önemli bir kişidir, bir zattır. Yine işte hocam burada da hani bir gözlem sonucu olsa da yine de ünlü pirin söylencelerinde ayrıntılarıyla anlatılan kişinin şairin hayaline yön verdiği düşünülebilir. Yani Kazak Abdal'ın Romanya Türklerinden olduğu söylenir. Hayali bir resmi de yapılmıştır. Bir şiirinden ise asıl adının Ahmet olduğu anlaşılıyor kendi özgü ve gerçekçi bir bakış açısı vardı. Ali sevgisi, hı hı. Ali de Tanrı'nın dile geldiği, görüş alanına çıktığı... ...onun insanı biçimde Tanrı olduğu inançla anılır, anlatılır. Evet. Kazak Hani toplumsal kurumları, yerleşik inançları, gelenekleri yeren... ...yani iki şiiri günümüze ve diğerini korumaktadır. Hı hı. Şimdi bunlar hani hemen hemen hepsini belki anlatamayız, okuyamayız da ama... Belli bir toplumsal düzenin oluşturduğu insanın alabildiğine yerildiği bu şiirler yerginin ötesinde mizahi öğeler de taşır. Evet. Azmi ve kaygısız aptalı anımsatır. Bu, evet bu evet. yönüyle ben evet, söyleyeceğim. Tam bir kaygısız aptal özelliği görmekteyiz Onda da, aslında. Evet, İciviler, aynen. Değil mi? Aynı. Aynı. Geçen haftalarda onu da aynen hı. anlatmıştık bir şekilde. Yani kazak abdal kendi özgü söyleyişi buluşu olan hı hı. olaylara da çok alaycı ve yerici gözle evet. bakmasını bilen daha doğrusu yazın edebiyat hayatımıza da değişik bir ses getirmiş Ozan'ımızdır. Evet. Alaycılığı ve yericiliğiyle 16. yüzyılda yaşamış Azmi'de satıyor ki onun mesela çok bilinmez o şey Ozan'ımızda. Evet. E, kırsal kesim evet. Ozanlarınca da çalınmış söylenmiştir. Evet. E, şiir türünde onun gibi başarılısı görülmemiştir derler araştırmacılar. Evet. E, Hacı Bektaş Veli'ye de yürekten bağlıdır. Çağını aşan tutum ile köklü bir direniş içindedir gerçekçidir. Yani Kazak Kaptalım böyle bir yönü var. Aynen öyle. Şiirlerini okuduğumuzda da görüyoruz demin de evet. şey saldım çayrayı okuduk ya. Aynen evet. hani bugün Türkçesi gibi sanki çok aynen, aynen. arı, çok Doğru. duru halkın anlayabileceği bir dilde. Çok da uzun da ben iki kıtayla hani bahsettim o evet, çünkü biraz, çok fazla. Biraz sonra evet. Cem Karaca yorumuyla dinleyeceğiz, dinleyeceğiz. mesela. Ee, onun haricinde hani kendine özgü bir deyişi var dedik Özellikle de işte kaba sofuları, softalara bu tutarsız kişileri Haksızlık yapan kişileri çok fazla eleştirir Yerer şiirlerinde Bunu bir böyle nükteyle, güldürmeceyle de yapar aynı, aynı zamanda ee, Onun haricinde benim de söyleyeceğim Bunlar o zaman çok fazla Cem şey evet, ilave etmeyelim Hemen dinleyelim Evet Şey saldım çayıra, toplayıp karnım doyura Gördüğü güdülsü hayıra, yoranımda Mükür münafığın soyu yoktu harabetti etti köyün mezarına Bir tas suyu dökeninde Serince kazın kuyusun ilim ilim minnilesin kafendikime ya inlesin berenin ben daldan tahta getirenin ıskatına oturanın dalkununu birirenin imamında Kasa kaptal söz söyledi, cümle halkı dahleyledi Sorarlarsa ne söyledi, soranım da Kasa aptal söz söyledi, cümle halkı dahleyledi Sorarlarsa ne söyledi, soranım da Evet hocam son ozanımızda hani bugünkü son ozanımızda Kul Hümmeti biraz anlatalım. E anlatalım dilimiz Hı -hı. döndüğünce. E, aşık Edebiyatı'nda Alevi Bektaşı inancıyla ortaya konulmuş binlerce şiiri vardır yine Kul e, Yine şiirlerinde 12 İmam'dan, Kerbela hadiselerinden, menkabelerden, ile ilgili inançlardan, e, Erkan ve Adetler üzerine konu ettiği pek çok şiiri vardır. Ee, en çarpıcı şiirleri Nesimi, Fuzuli, Hatayi, Pir Sultan, Virani, Kul Himmet ve Yemini e, bunları ortaya koymuşlar ve yine birbirlerinden etkilendikleri de söylenir. Bu bakımdan şairler hani bu saydığımız şairler de geçen haftada söylediğiniz evet. gibi yedi büyük Alevi Bektaşi şairi olarak Ulu Ozanlar diye de e, adları geçer. Geçen haftalarda hatırlıyorsanız siz de saymıştınız evet. Alevi inancı içerisinde Bektaşilik inancı içerisinde. Kul Himmet'in e, çok önemli özellikle evet çok önemli onlarının... yeri vardır ve onların dediğim gibi felsefi açıdan çok birbirine yakındır. Şiirleri de birbirine zaten benzer. Dolayısıyla e, cemlerde çok fazla nefesleri söylenir. Çok fazla deyişlerine yer verilir. Yani kul e, ön lakabı da oradan geliyor olabilir mi? Pir Sultan'a bağlandığından ki, evet. onun kulu olup hani onun yolunu devam ettirerek kendini evet yani... onun yoluna kul <gülüyor> etmiş. Bir kişi olarak ad eder ve evet. e, kul himmet oradan gelir. Ama kul himmetten sonra ki kul e, himmet üstadım diye de bir ozan vardır. O, ondan çok çok daha sonra yaşayan e, Sivas'ta sanıyorum. Biraz sonra ondan da bahsedebiliriz aslında. Bakarız şeye kaynağımıza net bilgiler söyleriz. Onu e, çok fazla seven, onu öven... Onu kendisine örnek alan bir ozanın kendisine o mahlası almasıyla o isim oluşmuş. Yani kul himmeti çok sevmiş. Kendisine o mahlası yaklaş, şey, yakıştırmış. Kul himmet Hı -hı. üstadım diye ayrı bir ozan var. Yani bu iki kişi aslında çok birbirine karıştırılır. O yüzden de türkülerde de mesela geçince biz kul himmetin diyebiliriz Değil belki mi? Evet, ama. Evet aynen yani öyle belki, kul evet. himmet diye geçer mesela. Hı -hı. Onun haricinde... Ee, ...hani çok ciddi araştırmalar da aslında yok işte hep aynı kişiler üzerinde. Çok az kaynak var, Evet bakıyorum. hep Aha. aynı çok işte Cihat Österli'nin, Asım, Asım Bezirci'nin Bezirci birkaç isim daha var. Pertev Naili Boratav'ını da gibi. incelemiştim ben. Hı -hı. Onda da mesela çok bir şey bulamadım. Ee, hemen bir türkü örneği verelim ama ben e, Kul Himmet Üstadım'ın türküsünü ben tamam. e, söyleyeceğim. Çünkü Kul Himmet'in pek çok değişi var ama onların söylenişlerini... Ee, bulamadığımız için şu anda belki mutlaka beslenmiş olabilir ama örneklerini ben evet. e, edinemedim. Oradan bir örnek söyleyelim. Seyah oldum şu alemi gezerim Seyah oldum şu alemi gezerim Bir dost bulamadım Gün akşam oldu Gün akşam oldu Kendi efkimi Yarımla yar yar okur yazarım bir dost bulamadım gün akşam oldu. Kendi hep kıyarımla yar yar okur yazarım bir dost bulamadım gün akşam oldu. babelimde yoksa özümde ah ettikçe yaşlar gelir gözümden gelir gözümden ilk elim gitmez oldu arıyor yüzümden bir dost Dost gün akşam oldu İki elim gitmez oldu, yar yar dizimden Bir dost bulamadım, gün akşam oldu bozuk bozuk şu dünyanın temeli bozuk tökendi taneler kalmadı azı kalmadı azı yazıktı şu geçen ömüre yazı bir dost bulamadım, gün akşam oldu yazaktır şu geçen ömüre yazık Bir dost bulamadım, gün akşam oldu Üstadım Ummana dağdım Kul ümmet Üstadım Ummana dağdım Gidenler gelmedi Bir haber alım Bir haber alım Abdal oldum Şam Dolandım Bir dost bulamadım Gün akşam oldu Abdal oldum oldum Şallar dolandım Bir dost bulamadım Gün akşam oldu Evet hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel bir eserdi yine. Sesinize Şimdi bir sağlık. okuduğum eser Kul Himmet Üstadım denilen evet. Ozan'a ait. Biraz önce de bahsettik. Hı hı. E, ondan da çok kısa bahsetmek gerekirse o 19. yüzyılda yaşamış. Yani Kul Himmet'le hiç alakası olmayan ama onu çok beğenenen, onun yolunda giden bir Ozan. Evet. E, divriyle o, Sivas ile. Ama Kul Himmet e, sizin hemşehriniz galiba. Kul Himmet evet tokatlı. E, Almuslu. Almuslu. Şimdi... Kulhümmet üstadımla ilgili bir şey söyleyip hemen tekrar kulhümmete döneceğim. Kulhümmet üstadım da Sivaslıdır dedik ya ama yani hani sadece onun gibi Bektaş ve işte e, e, nasıl desem tasavvuf şiirleri yazmakla kalmamış. E, konu olarak daha e, işte doğa olaylarını, aşkı, sevdayı daha evet. yumuşak bir dili var aslında. Hani onu çok örnek almış ama şiirlerine baktığımızda aslında çok güzel ayrışıyor. Yani şiirini okuduğumuzda aslında anlayabiliriz dili mesela. Kul himmetin biraz daha şeydir. Sert diyebiliriz yani. Evet. Daha yergileri var işte eleştirel bir dili var daha doğrusu. Ama kul himmet üstadım da biraz daha yumuşak bir dil. Daha aşk sevda, doğa evet. anlaşılıyor zaten. Hı hı. Onu da hani söylemeden geçmeyelim dedik. 19. yüzyıl ozanı kul himmet üstadım karışmasın. Bu arada karışacak o kadar çok mahlas var ki. Bunun yanında işte mesela sefil diye geçen hep kulhimmet diye geçen var mesela. Eee öksüz kulhimmet, geda kulhimmet diye geçen e, mahlaslar var. Onların kulhimmetle hiçbir alakası yok. <gülüyor> şey kendisi yaşasa herhalde taklitlerimden sakınınız falan mı derdi yoksa daha hoşuna mı giderdi taklit ediliyorum diye acaba ozanların bilemiyorum. Günümüzde bağdaş Toparlayacak olursak şöyle diyebiliriz. Ee, Tokat'ta zaten doğmuştu, Tokatlıydı hemşerim. 16. ve 17. yüzyıllarda yaşamıştır Kulhimmet Mezarı yine doğduğu yerde bugünkü Almus ilçesinin Görümlü köyü Varsıl diye de bilinir burası. Ee, Erdebil tekkesine bağlıydı zaten. Hı hı. Yine mezarı da orada şu anda türbesi de orada olduğu biliniyor. Ee, işte çok çileli bir yaşamı geçmiş bu söylediklerinden dolayı yaşamından dolayı ve zindan atılmış hatta inancından dolayı bir dönem. Çok fazla da kesin bilgiler yok söyleyebileceğimiz şeyler bunlar evet. kul himmetle ilgili. ...ilave edeceğim. Sizin varsa... ...siz Yok, ilave edebilirsiniz. 156... ...şiiri şu anda edebiyatımızda... ...yer almış bir şairdir... ...bir ozandır. Türkülerine de... ...böyle e, yer veriyoruz... ...diyeceğim ama maalesef dinletemedik... ...türkülerinden bir örnek. Sadece bir dörtlük... ...okuyayım madem... E, ...o kadar bahsettik Kul Himmet'ten. Belki de şu türkü ona aittir. Aslında ben... ...emin olamadığım için söyleyemedim. Bugün bize... ...pir geldi diye söylenen, bilinen bir türkümüz... Şi ...var şiir ya. Şiir olarak geçiyor ama. E, şurada dörtlük de aslında Hı -hı. bahsediyor... Bugün yar bize geldi, gülleri taze geldi, önünde kanber ile Ali Murtaza geldi diyor. Mesela burası evet. pir olarak değiştirilmiş ve bir değiş olarak bugün dinleniyor. Hı hı. Kul himmettir adımız, burada yoktur yadımız, Şahı Merdan aşkına hak versin muradımız diye de devam eder. Böyle dörtlükleri. Ee, gidiyor. Benim söyleceklerim evet, Bu kadarda programımızın bu sonuna kadar. geldik hocam. Geldik evet. Vaktimizi doldurduk evet. galiba. Evet hocam. Kapanışımızı yaparken yeni yılı dileklerimizi de çok az sunalım o zaman. Evet, ee, 2013'ün herkes için öncelikle sağlık diliyorum. Sağlık getirmesini, huzur getirmesini, barış getirmesini diliyorum. Ee, tabii ki bol kazanç ve para bereket de diliyorum tabii ki bunların yanında. Kendilerine iyi baksın sevgili dinleyicilerimiz. Epesinin yeni yılını kutluyorum. Seneye görüşmek üzere diyorum. Evet ben de sizin gibi yeni yıl dileklerimle bitireyim programı. 2013 yılının evrenimize ve ülkemize barış, sağlık, huzur, adil bir ekonomi, eşit bir hukuk sistemi, hı hı. kardeşçe yaşayacağımız bir hayat getirmesi dileklerimizle Radyo Havan dinleyicilerinin ve ailelerinin Yeni yılını en iyi dileklerimizle kutluyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunarıp türkülerle kalın, dostça kalın, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Türküler ve Yaşam programına ulaşmak için turkulerveyasam.et.org.tr. Türküler ve Yaşam Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgi Can Dalga.